4 Ocak 2018 Perşembe 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Uskızır'ı teknik masada Selahattin Çolak ve e, Twitter üzerinden programdan atacağı tweetlerle Seçil Türkan. Bu haftanın Yeşil Bülten'ini sizlere konuk ediyoruz. Bizi her nereden dinliyorsanız efendim Yılın ilk programı aynı zamanda 2018 yılının. 2018 yılının ilk programında geçtiğimiz yılı e, hayli hareketli kapatan bir e, ekiple konuşacağız. E, bir çevre ekoloji bülteni olarak biz Yeşil Bülten'i te, her zaman tasarlıyoruz. Bunun içine kentin girdiğini de ayrıca beyan etmemekle birlikte aslında girdiği ön kabulü üzerinden ilerliyoruz. Çünkü kentlerde e, insan. Ekosistemleridir bir biçimde ve e, kentlerdeki meselelerde, insani meselelerde, ekolojik meseleler olarak değerlendirilir bizim nazarımızda diyelim ve ne konuşacağız çok da uzatmayayım meseleyi çünkü hem konuşacağımız çok şey hem de iki konuğumuz olacak bu e, 25 dakika içinde ...Yeşil Bülten'de bu hafta. Meselemiz geçen seneye hayli hareketli kapattı dediğimiz... E, ...Gazi Osman Paşa Barınma Hakkı Meclisi ve onların e, yürüttükleri mücadele. E, mesele şu riskli alan kararları var mahallelerinde evle, yaşadıkları evlerin bulunduğu bölgede... ...ve evlerine gö gönderilen çeşitli tebligatlar var. Hem kamulaştırma e, gündemde hem başka bir taraftan geçen yıl belki meseleyi takip edenler... ...kentsel dönüşüm ve onun e, yaşattığı olumsuzlukları takip edenler için... Yabancı bir mesele olmayacaktır diye düşünüyorum konu. Çünkü karot tartışmasıyla geçtiğimiz e, yılın son günlerinden bu yana aslında konuştuğumuz e, konuşulan bir konu bu alanı takip eden izleyenler için. E, Gazi Osman Paşa'da 120 bin nüfuslu bir alandan bahsediyoruz. E, ve kentsel dönüşüme karşı çıkan bir grup insandan bahsediyoruz. E, sayılarının bir taraftan önemi yok. Önemli olan hakları, ne istedikleri ve orada o bölgede yaşayan insanların... E, i̇stekleri çerçevesinde yaşayabileceği Bir kentin tasarımına e, Tasarımında söz sahibi olmaları Şimdi ilk konuğumuzu Hemen alalım yayınımıza e, Gazi Osman Paşa Barınma Hakkı Meclisinden Korkmaz Aslan telefon attığımızda merhaba Korkmaz hoş geldin Selamlar merhabalar hoş bulduk İyi yayınlar teşekkür ederim şimdi hızla Bize e, olanı biteni Özetlemek ister misin böyle birkaç cümleyle Neydi nasıl başladı Mesele nasıl devam etti ve şu anda neye Karşı mücadele veriyor Gazi Osman Paşa e, açıkçası 26 Ocak 2013 tarihine dayanıyor Gazotman Paşa'daki kentsel dönüşüm uygulamaları. E, öncesinde de çok küçük bir alanda bir çalışma vardı ama e, şimdi sizin de programınıza gündem olan dönüşüm 26 Ocak 2013'te başladı. Risk alan kararıyla başladı. Mahal, e, ilçemizin yaklaşık üçte biri, demin sizin de söylediğiniz gibi 120 bin nüfusun e, içinde yaşadığı bölge, bölgede bir risk alan süreci başlatıldı. Ee, ve bunun akabinde de vatandaşlar ilk başlarda hepimiz e, bilgisizlik e, durumu bilmiyorduk. Zaten kararın alındığını bile aylar sonra öğrendik. Ama aylar sonra da olsa geçti de olsa başlayan bir mücadele oldu. Bu haksız, hukuksuz ve ranta dayalı kentler dönüşüm uygulamalarına karşı. E, uzun süredir bir mücadeleyi yürütüyoruz, sürdürüyoruz. E, belediye liste alan e, kararlarına karşı vatandaşların açmış olduğu davalar, ve hak mücadeleleri karşısında biraz açıkçası bir önceki dönemden bahsediyorum, şimdilik dönemden değil. Biraz zorluk yaşadı, kentsel dönüşüm uygulamalarını istedikleri gibi sürdüremedi. Hızları yavaşladı bazı bölgelerde. Bazı bölgelerde durmak zorunda kaldılar mahkeme kararlarından kaynaklı. Fakat Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi idareler, belediyeler, kentsel dönüşüm uygulamalarını sürdüren gruplar, oluşumlar, inşaat firmaları neyse mahkeme kararlarının arkasından dolanarak e, süreci sürdürmeye çalıştılar. E, hemen akabinde bir acele kamulaştırma e, süreci yaşadık. E, i̇ki sene sonra, iki, iki buçuk sene sonra bir durdu diye beklerken, bütün kararlar iptal oldu diye beklerken, bu sefer belediye e, olmayan riskli alan kararlarına dayanarak bir acele kamulaştırma süreci başladı. Neden olmayan sahibinde. diyorsun Korkmaz, olmayan riskli alan kararlarına? Çünkü veriyor. mahkeme kararı iptal olmuştu. Hı hı. E, i̇ptal olmuş olan e, mahkeme kararlarına rağmen yani alan kararlarına rağmen ona dayandırarak bir acele kamulaştırma süreci başlattılar. Bu kaç e, yılında kamula... oldu? Acele kamulaştırma? Evet bu yani bu başlayan süreç. Mahkeme iptal ettikten sonra 2016, başlayan. 2015 itibariyle liste alan kararlar iptal oldu. Peyderpey, bir sürü mahalle var zaten. E, Peyderpey parça parça kararlar gelmeye başlamıştı. 2016'nın Nisan ayında da acele kamulaştırma süreci başladı. Yani yaklaşık bir sene sonra da başka bir tehlikeyle yüz yüze kaldı Gazospan ona karşı da aynı şekilde mücadele yürütüldü. Bir öncekine nazaran eh, ahali daha duyarlı ve bilinçli olduğu için binlerce insan eh, dava açtı. E, ve o davaların çoğu da şu anda sonuçlanıyor. Acele kamulaştırma durduruluyor. Hı. Ama eh, acele kamulaştırma kararının hemen akabinde eh, yeni bir riske alan kararı alındı aynı bölgelerle ilgili. Şimdi o tehlike hala devam ediyor ve ikinci risk alan kararlarına karşı aynı bölgelerle ilgili alınmış olan ikinci risk alan kararlarına karşı ee, mücadele sürmesine rağmen belediye hala e, bilgini okumaya devam ediyor işte e, dava etmiş olan evini korumaya çalışan vatandaşların evlerinin kaçak olduğuna dair e, 30-40-50 yıllık evler bunlar imar hakkından faydalanmış evler bunlar kaçak olduğuna dair encümen kararları alıyor kapılara ustana kasıyor e, efendim bu da yetmiyor buna karşı da hala dik duran vatandaşları korkutabilmek için bu sefer evlerden zorla karot almaya e, çalışıyorlar evlere yazı gönderiyorlar ya siz evinizi denet sağlam olup olmadığını bize ispatlayın Akselde bir geleceği biz denetleyeceğiz falan diyorlar ve yaklaşık 2 ay önce de zorla polis manevetiyle evlere çiğin girerek karot aldılar. Özellikle Yenidoğan Mahallesi'ne çok fazla bir yoğunlaşma söz konusu belediye Yani riskli alan kararını mahkemeye iptal etti ama riskli bina kararımı çıkartmaya çalışıyor bu karot alma faaliyetiyle belediye. Öyle mi anlaşılıyor? Evet aynen öyle. 636 sayılı yasa Lisli alan, lisli yapı, rezerv alan gibi 3 tane şeyden bahseder. Hı hı. Bir riskli lisli alan saldırısını püskürttük. Ee, hemen akabinde o yasada olmayan, işte çok olan durumlarda uygulanan, uygulanabilecek olan ancele kavulaştırma süreci başlatıldı. Onu da püskürttük. Bu sefer yeniden lisli alan kararı aldılar. O da oradan da çok fazla yürüyemedikleri için bu sefer, bu sefer aynı... ...te geçirmeye başladılar. Yani Kadıköy'de, Bahdat Etiler'de... Rant değeri yüksek, metrekare birim fiyatı çok yüksek olan evlerin olduğu yerlerde tercih edilen riskli yapı uygulamalarına Galatasaray Paşa'da tanık oluyoruz şu anda. Hmm. Gecekonduların riskli olduğuna dair. E, rapor almaya çalışıyorlar. 40-50 yıllık imar hattından faydalanmış gece konuların bir iki kastı. Korkmaz. Devam, devam edelim. E, Halime Hanım Anladım. da hatta Yıldız Sabihan Mahallesi'nden, e, Gazi Osman Paşa Barınma Hakkı Meclisi'nden yine Halime İncedal e, telefon evet. attığımızda. Ondan da bir dinleyelim meseleleri. Ben kendisiyle Kent Sempozyumunda tanışmıştım TUMOB'un. Ve e, orada yaşadıklarının dertlerini e, çok güzel anlatmışlardı o sempozyuma katılan insanlara da. E, bir kez daha kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Halime Hanım. Hoş bulduk ben 1952 doğumlu doğduğum evde oturuyorum evin 1950'de yapıldı 98 tane meyve ağacının olduğu bahçeli bir ev Yani evin sağlam olduğunu da biliyorum ama dediğim gibi inkar etmiyorum 1950'de yapılmış zorla karat almak için geldiler ben engel oldum mücadele ettim ee, akabinde e, bana e, şikayet edeceklerini savcılığa bildireceklerini söylediler ee, bana 1 12 2017'de gelmişlerdi karot almak için ee, cumartesi pazar Dördünde de ben e, e, belirttiğim sayı tarihle onları şey yaptım şikayet ettim Ben savcılığa gittim şikayet ettim ee, 412 2017 41 296 sayıyla Savcılığa dilekçe verdim. Ee, savcı benim dilekçemi okudu. Ee, yarım saatte sohbet etti. Açılan davalar e, konusunda yardımcı olamam. Bunu e, hukuki süreçte takip edeceksiniz. Ama e, polisle evinize gelir zorla e, karot alma gibi bir şey yok. Bu konuda size yardımcı olacağım dedi. Hala e, cevabı gelmedi. Takip ediyorum. Hı hı. Benim verdiğim dilekçeye gelen... Yani polislerle gelen... evinize geldiler. Az evet. önce Korkmaz'la evet. konuştuğumuz yerden devam edecek olursa, i̇ki ...karot polis, almak için... Iki yani polis arabası, iki zabıta arabası... Evet. ...böyle on beş kişilik bir grup... Hı hı. ...bir de karot almak için... ...arazi arabası... ...böyle kalabalık bir grup ve ben yalnız yaşıyorum. <gülüyor> Halime Hanım... Evet. ...sesiniz biraz uzaktan gelmeye... ...başladı bize bir bir önceki halden belki devam etmemiz mümkün olur mu bilemiyorum ee, biraz derinlerden geliyor sesiniz bize aynı yerdeyiz korkmaz Tamam. telefon güzel. biraz ama. ağzınızı belki şey yapsanız yanaştırsanız yeterli olacak bizim tamam. için buyurun ee, ya bu bu süreçte ben dilekçe verdim daha dilekçenin cevabı gelmeden bana ikinci bir karot birinde geldiğimiz müdahaleye Engel olmuşsunuzdur. Tekrar karatı almak için geleceğiz diye bir mektup daha geldi. Yeni geldi. Bu arada savcıya gittim. Sayı tarihi söylersiniz. Biz kaymakamlığa da belediyede yazı yazdık. Henüz cevap gelmedi. Cevap gelmesini bekleyin diye belirtirsiniz dedi. Ben tabii her dakika böyle muallaktayım bekliyorum yine böyle 15-20 kişiyle kapıma gelecekler zaten polis arabalarıyla polislerle gelmeleri bile insanı rencide ediyor Bu, e, evet tabi yani yanlış bir şey yapıyormuş sunuz yani, izlenimi evet, veriyor suçlu, değil mi? yani evet. suçlu bir insanın evini batmış gibi bütün mahalle herkes e, hani böyle tedirgin o e, zabıta arabaları polis arabaları sirenleri yanıyor ben hem çok rahatsız oldum hem çok rencide oldum. Ee, aynı şeyi tekrar yapacaklar çünkü ikinci mektubu gönderdiler. Ee, muallakta bekliyoruz böyle. Yani ne can güvenliğimiz ne mal güvenliğimiz kalmamıştır Gazi Osman Paşa'da. Evet. Bu arada Hasan Tahsin Usta açıklama yapıyor. Biz zorla karatı almıyoruz. Kimseyi e, Hürriyet Gazetesi'nde verdiği demeçte işte. kimseden e, şey zorla karatı almıyoruz. Elimizde doğan Mahallesi'nde zorla aldıklarına dair videolarımız da var. Ve tamam üstüne ben üstüne engel oldum, benden alınmıyorum. Zaten ikinci bir karot ama. için de geliyorlar size galiba değil evet, mi? Yani evet, hani, e, Siz evet. istemediğinizi beyan etmenize rağmen belediye ekipleri değil mi bunlar? Evet, bu belediye genelde. ekipleri. Evet. Belediye ekipleri başlarında e, Mustafa Başaran Bey ile beraber hı hı. bu kentsel dönüşüm müdürü. Mustafa Başaran Bey'le. Kanser tasarım müdürü değil mi? Kanser evet. tasarım müdürü Gazi Osman Paşa Mahallesi'nin Mustafa Ge Başaran. Doğrudur. Bir de e, geçtiğimiz haftalarda sanıyorum yine Yıldız Tabi'den bir komşunuz e, da e, bir olumsuzluk yaşadı değil mi Abdullah e, evet, Çatı? Evet evet. Dün hastaneden çıktı. E, evine henüz gidip ziyaret etmedi. Biz hastanede ziyaretinde yaptık. Hı hı. E, düşme e, suretiyle e, beyin e, ameliyatı geçirdi. Hastanedeydi. Ee, bütün ailesi perişan oldu evet. Yani e, Aynı şey bizim başımıza da gelebilir Ben yalnız yaşıyorum ve 65 yaşındayım Bir şey olursa sizi hastaneye götürürüz Diyor hmm. Yani bir şey olursa derken biz e, Hastane koridorunda bile Bir arkadaşımızı kaybettik Yani şöyle söyleyelim e, Siz güvenliğinizden de endişe mi Ediyorsunuz bunu mu evet, Güvenliğimden de endişe ediyorum Şimdi ee, Gündüz uyuyup gece nöbet tutuyoruz çünkü iki kere evime ben evde yokken e, bunu özellikle müracaat etmeyen kişiler e, e, korkutma babında evime hırsız girdi. Peki. Özellikle yaptırıyorlar <gülüyor> gözda vermek için. Tabii yani Can güvenliğimiz kesinlikle yok. Evet. Yani bu endişe e, önemli. Diğer tabii bütün e, sözleriniz e, bir, bir taraftan bir e, iddia olarak değerlendirebiliriz. Ama e, şunu e, unutmamak lazım. Bu endişeyi duymanızın e, bile gerekli olmaması gerekiyor. Bir e, hukuk devletinde, hukuk bir demokraside devletinde. E, bu endişeleri vatandaşların duyması e, olmaması gereken bir durum. Devam edeceğiz Halime Hanım. Korkmaz Bey'e dönelim bir de. Tamam. E, onunla konuşmayı sürdürelim. Ko e, korkmaz Bey. Ee, evet, şimdi e, önümüzdeki süreçte e, sanıyorum zaten mahkeme kararları beklenecek. Yani Gazi Osman Paşa'da ne olup biteceğine dair e, bir e, yargı süreci sonlanacak. Onlar da zaten şu anda e, sanıyorum... E, Acele kamulaştırma davaları sürecinde değil mi? Peki burada yapılmak istenen ne? Ortada bir proje var mı? Yani bu acele kamulaştırmalar oradaki insanların hilafına neden yapılmak isteniyor Yıldız Tabia ve diğer mahallelerde? Yani şimdi perde arkasında konuşulanları ve yapılan pazarlıkları ortada dönen meblağı gerçek anlamında net bir şekilde bilememekle beraber yani milyarlarca liralık bir rant Var sonuç ortada ve... bir proje yok ama değil mi yani resmi olarak çıkmış adı konmuş şöyle olacak böyle olacak gibi bir proje söz konusu değil mesela Sulu Kule'yi proje... hatırlayalım Sulu Kule'de bir proje vardı tabii, ortada. Tabii tabii. Evet. tabii, tabii. Yani şu anda reklamını yaptıkların proje var ama o proje kapsayıcısı insanlar evinde oturuyor. Yani işte ay Dinlisay, İstanbul e, ismi vermişler e, yıldız tabii ve yeni Doğan mahallesi'nin kapsayan bölgedeki projelerin adına tırnak içinde projelerin adına. Evi pazarlıyor, oradaki evleri pazarlıyorlar, oradaki işte yapıları, konutları pazarlıyorlar. Yapacakları, tavuk ettikleri konutları pazarlıyorlar e, piyasaya. E, fakat o bölgede insanlar elinde halihazırda hazırda oturuyor, i̇şte çocuklar okula gidiyor, yine camisine gidiyor, namazını kuluyor falan filan. Yani yaşamın devam ettiği, insanların hala hazırda hala oturduğu e, çok büyük bir alanda bir kısmını dönüştürdüler, yıktılar daha doğrusu dönüştürmediler, yıktılar. Büyük bir kısmını insanlar oturmasına rağmen... Orayı pazarlıyorlar. Yani işte Halime ablanın oturduğu evi şu anda satıyorlar mesela. Üstüne bir tane bina yapmışlar. Bir şey var, bir çizim var. İşte bilgisayarda bir görselleri var falan filan. Bir de orman içinde hani galiba. Içmiş, ben de şu anda gibi. bakıyorum bilgisayardan değil mi? Böyle orman içinde bir bina. Orman gibi. Evet. 50 yani yani yıllık yeşil olunca haliyle için. ve yeşili sevenle bir aile. Hı. O aslında birçok evlerin etrafı öyleydi. İktikleri evlerin etrafı hep böyle ağaçtı, yeşillikti falan. Ee, orada hani o beton yığınlarının arasında şu anda hafiyat bölgesinin arasında kalmış şirin bir ev e, Halim ablanın evi. Ortada resmi bir proje yok. Ama pazarladıkları bir şey var. Ahes misal İstanbul'a adıyla lansmanını yaptıkları, lüks lüks otellerde pazarlamalarını yaptıkları bir kırmak için bir proje var ama resim bir şey yok ortada. Yani bu arada bu projenin diyorsunuz projenin bulunduğu alanda daha insanlar yaşıyor, evlerinde oturuyorlar, dava açmış durumdalar değil mi? Yani Tabii davalar devam ediyor. Tabii ki bu kanat almaya çalıştıkları yer e, mesela Yeni Doğan'daki 2 3 parsel orada o bölgede ve o büyük proje proje alanının tam ortasında kalıyoruz aslında Yeni Doğan'daki o 2 parsel barınma hakkı bürosunun da olduğu yer. E, açıkçası hani plan dahilinde saldırıyorlar. Yani Hani yıka yıka da anlaşa anlaşa da yukarıda gelmiyorlar. En güçlü olunlar. Vatandaşların direncinin en güçlü olduğu yerde bu Ağaç İstanbul bölgesinin tam ortasında kalıyoruz. Orayı çökertmeye çalışıyorlar. Yani oradaki direnci kırmaya çalışıyorlar. Ondan sonrası kolay diye düşünüyorlar herhalde. Daha kolay otellerde herhalde buraları pazarlayacaklar bizi ortadan kaldırdıktan sonra. İşte Halime ablayı e, ortadan kaldırdıktan sonra bir şekilde evini kadar yıktıktan sonra. Ya şu şimdi bu akıl almaz bir şeymiş tabii. Yani e, şu anda pa pazarlaması yapılan, satışı yapılan tabii. belki bir proje var. O projenin e, henüz daha da davalık olmuş durumda pek çok insan. Bu tabii, tabii. direnenler orada mücadele edenler için evet. ayrı bir psikolojik e, mesele gerçekten. Böyle bir, bir, müthiş bir baskıdan bahsediyoruz bir yandan. E, bir Hiç yandan da değil. çok süreyal bir durummuş. E, korkmaz evet. Bey ne kadar ev şu anda anlaşmalı veya e, bir şekilde... E, ...baskı sonucu yıkıldı orada... ...yani kaç ev direniyor? E, şimdi şöyle söyleyeyim... E, ...elimizde net ve... ...beraber bu AHAŞ İstanbul... ...projesi üzerinden konuşursak... E, ...o bölgenin... ...üçte birinin, birinin bilemediğimiz... ...yarısında yakın... ...bölgesinin e, yıkılmış olduğunu görürüz zaten... ...ama bu yıkımlar yeni değil... ...yani Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...dört e, sene önce gelip... ...neredeyse yaklaşık dört sene önce gelip... ...tenin attığı bölgedir aslında bu AHAŞ İstanbul bölgesi. Oralar zaten 3 sene önce de yıkılmıştı. 2,5-3 sene önce yıkılmıştı zaten oralar. Şimdi yol kat edemediler haliyle. Zaten yarısına yakında o zaman yıkmışlardı bir şekliyle. Vatandaş bilgisizdi, cahildi. Hmm. Bir sürü vaatlerde bulunmuştu. O vaatleri insanlar kandılar. Ee, ama kanmayanlar hala duruyor. Yani o kandıramadıkları insanların çoğu hala evlerinde yaşamaya devam ediyorlar ama kolay değil tabii ki. Peki. Yani ne kadar bilinçli olsalar da, ne hmm. kadar hakların okularını korumaya çalışsalar da her gün demin Halime abla anlattı. Onun kaç mislisini yaşıyor aslında. Ve hepsini ifade edemiyor şu anda. Evet, Anne evet. bu kadarını Yani Şimdi devam edelim. Korkmaz Bey çok teşekkür edelim. Size evet. eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da rica edelim. Halime Hanım'la sonlandıralım yayınımızı. Halime Hanım'la devam edelim. Var mıdır evet, Son olarak Hasan Tahsin şey? Usta'nın verdiği demeçle ilgili bir cevap vermek Hı. istiyoruz. Buyurun lütfen. Dünkü Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberde demeç vermiş. Ona da görüş sormuşlar. Kendisi söylemiş. İki tane konuda yalan söylüyor. Demin Ali Abla da söyledi. Kimsenin evine zorla karat almak için girmiyoruz falan diyor. Onunla ilgili bir videoyu hemen dün bu açıklamanın üzerine internetimize koyduk. Youtube'daki Twitter'da paylaştık. Facebook'ta paylaştık. Bileyen oradan bakabilir. Afet bilgilendirme sayfası da var. Gop Barınma'nın Gop Barınma Twitter adresinde o videoda e, alabilgimiz tek video. Yani başka da çektirmediler çünkü. Çiringir ile girdiklerini ispatlıyoruz. İkincisi de şu. Biz acele kamulaştırma uygulamıyoruz diyorlar. Ee, bir tane uyguladık diyorlar. O vatandaş da bizim gene e, ablalarımızdan bir tanesi. Senem Abla, Bağlarbaşı Mahallesi. Yine AİSİT Damlu Projesi'nin hemen kıyısındaki bir evde orası. Evet doğrudur bir tane uyguladılar ama yeni acele kamulaştırma kararları uygulamaya başladılar. Geçen hafta yeni Mahallesi, o benim bahsettiğim bölgede. Yani yalan söylemeye devam ediyor. Yani evlere zorla girmiyoruz diyor. Giriyorlar, acele kamulaştırma sadece bir uyguladık diyor. İkinci, üçüncü kararlar şu anda mahkemede. Biri kişiler gelmeye başladı. Yalan ve devam ediyor Asantasyon Usta. Ee, ne diyelim, umarım bu hatasından vazgeçer. Birileri onu kandırıyor diye düşünüyoruz. Yarın umarım pişman olmaz kendisi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Korkmaz Aslan e, sözleriniz için, değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için. Korkmaz Aslan, Gazi Osman Paşa Barınma Hakkı Meclisi dönem sözcülerinden biriydi. E, kendisinin Dün Hürriyet gazetesinde çıkan bir haber e, doğrultusunda yani Hasan Tahsin Usta'nın e, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı'nın açıklamalarına yanıtını dinledik. Devam edeceğiz şimdi Halime İncedal diğer konuklarımızdandı Yıldız Tabya Mahallesi'nin sahikini. E, birazcık e, mahallenizi e, şöyle son beş dakikamız Halime Hanım biraz mahallenizi gözümüzün önünde canlandırın istiyorum. Çok önemli bir şey söylediniz bence. Ben doğduğum evde oturuyorum dediniz. Bu, hakka, e, bu günümüzde herkes sahip değil. Benim doğduğum ev yıkıldı mesela. E, tanıdığım pek çok insanın doğduğu evin yıkıldığını biliyorum. E, siz hala böyle bir hakka sahipsiniz, bir yeşil bir bahçede oturuyorsunuz ve bundan dolayı rahatsız olanlar da var galiba değil mi? Bu yeşil ne böyle böyle lüks olmaz diyenler de var size değil mi? Hasan Tahsin Usta benim bahçeme geldiği zaman bu nasıl kalmış böyle nasıl muhafaza etmişsiniz? Ben de çatalca'da oturuyorum, ben de böyle bir yeşillikte oturuyorum dediği zaman benim ona verdiğim cevap, siz yeşillikte oturuyorsanız benim yeşilliğimden ne istiyorsunuz? Ben bütün mahallenin e, oksijenini sağlıyorum dedim. Ve 99'da yapılan istatistiklerde de, büyük depremde e, zemini en sağlam olan yerlerden birisi Gazi Osman Paşa. Ve taş ocaklarına vaylantı yaptılar. Taş ocağı olan yerde zemin çürük olabilir diye bir şey var mı? Riskli alan olabilir diye bir şey var mı? Kesinlikle değil. Ben e, anne, babamın evi de bitişiğimize... Babamın evi yapılırken kepçe kırıldı taş çıkaramadı o kadar zeminin sağlam olduğunu biliyorum eski adı zaten Gazi Osman Paşa değil taşlı tarla zeminin sağlam olduğunu biliyorum ben bütün anılarım orada çocukluğum orada annem orada babam orada babam diyor ya 96 tane saydım 96 tane meyve ağacı aklınıza gelen bütün meyve ağaçlarının olduğu bir bahçeyi düşünün. Biz o şekilde muhafaza etmek istiyoruz ve ben öyle e, mutlu oluyorum. Öyle de yaşamak istiyorum. Vermek istemiyorum. Vermek istemediğimiz belirttiğim zaman e, Ahmet Bülbül, başkan yardımcısı yok öyle dedi böyle geniş alanda dedi rahat rahat oturmak. Dedim ki mal benim değil mi istediğim şekilde oturun için böyle söylüyorsunuz? Bunu belediye başkanı da vardı, onun yanında söyledi. Evet bu da ilginç bir detay olarak kalsın e, bu programdan e, belediye başkan yardımcısının sözlerini aktardınız değil mi? Yok böyle geniş evet, geniş Evet Ahmet Bülbül yok böyle dedi geniş alanda çünkü evet. benim gerçekten Bahçem böyle alan geniş kapalı garajım var. Ee, yine böyle e, bayramdan kurban bayramından bir hafta önce gelmişlerdi. Yine böyle bir toplu grup halinde yanlarında belediye başkanı Ahmet Bülbül e, adamları. Nasıl kaldı işte bu yeşillik nasıl muhafaza ettiniz Ben dedim vermek istemiyorum Ben bu şekilde oturmuyorum Benim anılarım hatıralarım her şeyim var burada Benim çocukluğum var burada Anam babam her şeyi burada Vermek istemiyorum Yok öyle dedi böyle geniş alanda dedi o oh, rahat rahat kapalı garaj Mal benim değil Ve bu arada ben tapuya gittim Tapularımızdan yüzer metri küçüldüğünü öğrendim ee, şu anda elimize e, yani yeni tapu almaya kalksak veya tapumu kaybettim diye gittim, tapu veremiyorlar. Böyle bir döküman veriyorlar. Tev e, 6306 sayılı kanun 18. maddesine göre e, tevhit birleştirme olayı yapmışlar. E, tapulardan da yüzer metre düşmüşler. Yani şu anda biz tapumuz var ama tapumuz yok. E, e, Kaymakama çıktım. Kaymakam da dedi ki e, ben bir şey yapamıyorum. Ee, geçici olarak e, onlara belediyeyi yetki verilmiştir dedi. Yani ilçenin en büyük adamı olarak ben kaymakama çıktım, izah ettim, e, tapularımızda böyle bir işlemler yapılıyor, bizim e, güvenliğimiz yok diye e, kesinlikle e, ben müdahale edemiyorum dedi. Bir şey de diyemezsin. Öyle söyleyince çıktım. Ya, Ama hala ben hoşlanmaz. mücadele etmek istiyorum Hı -hı. ve herhalde ölene kadar da mücadele edeceğim. Vermeyeceğim. Komşularınız mesela müteahhitlere mi sattılar? Müteahhitle anlaşıp mı sattılar? Şimdi e, imar yasağı koydular. İmar yasağı olduğu için e, hiç kimse bir şey yapamıyor. Hiçbir Bunları ikna yapalım. edip hmm. kaldır, imar, yasağı, imar yasağını kaldırsa belki insanlar kendileri verecekler müteahhite. Hmm. İmar yasağı var. Beş yıldır imar yasağı koydu. İmar yasağı var. E, bir şey yapamıyorsunuz. Evlere dokunamıyorsunuz. Hiç, bir şey Kendiniz yapam bir şey i̇mar yapamıyorsunuz. yasağı var. Bir üst sokakta da imar yasağı yok. Yani Peki böyle ne, kamulaştırıp bir... ne yapacaklar imar yasağı olan alanı? O zaman kamulaştırma bittikten sonra imar yasağı kalkacak mı? Böyle mi anlaşılıyor burada? İşte bu e, arsa topluyor. Tam bu plantın karşı parseli oluyor. Arsa topluyor. Bizim duyduğumuz kadarıyla Arapları otel yapacaklarını. Peki. Evet bu söylentiler bitmez tabii ki bir e, şeffaflık olmadığı sürece e, imar yasağı olan bir alanı kamulaştırmak için almak için neden bu kadar uğraşıyor e, değil mi müteahhitler ve yani. başka kişiler bu da anlaması güç bir durum. Halime da. çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Katıldığınız ediyorum. Katıldığınız için programımıza e, gelişmeleri biz de takip ediyor olacağız. Sizlerden haber alıyor olacağız. Dilen Gop e, adıyla Twitter'da e, Gop Barınma Hakkı Meclisi'ni takip edebileceğinde de paylaşalım dinleyenlerimizle. E, veda edelim Hanıma Hanım'a. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli dinleyenler. Yeşil Bülten'le 94.9 Açık Radyo'da misafir olduk. Radyolarınıza önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle.